İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri de zulmetmek ve saldırmak için hemen onların arkalarına düştü. Nihayet deniz kapanarak kendisini boğacağında Firavun gerçekten şuna inandım ki İsrail oğullarının kendisine iman ettiğinden başka ilah yoktur. Ben de Müslümanlardanım dedi. <gülüyor> ona şimdi mi iman ediyorsun halbuki daha önce gerçekten isyan etmiş ve fesat çıkaranlardan olmuştum buyruldu feyawma <gülüyor> nunjik bidadnika litakun limen halafka ayet wa innaka kethiran minan nasi an Ey Firavun, bugün artık senin boğulan cesedine kurtuluş vereceğiz. Sahile atacağız ki arkamdan gelenlere bir ibret olasın. Ve şüphesiz ki insanların çoğu ayetlerimizden gerçekten gafil kimselerdir ve dostu ki İsrail oğullarını güzel bir yurda, Mısır'a ve Şam'a yerleştirdik. Ve onları temiz şeylerden rızıklandırdık. Kendilerine ilim, Tevrat gelinceye kadar da ihtilafta bulunmadılar. Muhakkak ki Rabbin üzerinde ihtilafa düşmekte oldukları şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. <gülüyor> Ey يقرؤون artık sana indirdiğimiz şeylerde bu anlattığımız kısalarda şüphede isen o halde senden önce kitabı Tevrat'ı okuyanlara sor. And olsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Fe-tekûnen min el-hâsirîn. Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa Hüsrana uğrayanlardan olursun. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Muhakkak haklılar. Muhtemelen haklılar. Muhtemelen haklılar. Muhtemelen haklılar. Muhtemelen Kendilerine bütün ayetler gelmiş olsa bile o pek elemli azabı görünceye kadar isyanları sebebiyle iman etmezler. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا اِمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ anhum fil ve Buna rağmen helak ettiklerimizden azabımız kendine gelmeden önce iman edip de imanı kendine fayda veren bir şehir halkı daha olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi müstesna. Onlar iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rezillik azabını açıverdik. Onlardan kaldırdık ve kendilerini bir zamana kadar dünya nimetlerinden faydalandık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa onların hepsi birlikte elbette iman ederdi. Öyleyse sen mi insanları mümin kimseler olsun diye zorlayacaksın. وَمَا <gülüyor> Halbuki Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat o, iradesini imana sarf eden kullarını hidayete muvaffık kılar. Azabı ise akıllarını kullanmayan imansızlara verir. vel <gülüyor> ve de ki göklerde ve yerde neler var bakın. Fakat o deliller ve korkutmalar iman etmeyecek bir kavme fayda vermez. Fahel yentezirûne illâ mitle eyyâmin lezîne halev min kabrihim kul fentezirûne. Yoksa onlar ille de kendilerinden önce gelip geçen ümmetlerin başlarına gelen günlerinin benzerini mi bekliyorlar? De ki, öyleyse azabı bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber azabınızın nasıl olacağını bekleyenler <gülüyor> sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle müminleri kurtarmak üzerimize bir haktır. Kul <Gülüyor> De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz artık bilin ki ben sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a ibadet ederim. Çünkü ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve ben hakka yönelmiş olarak yüzünü hak dine doğru ve sakın müşriklerden olma diye emrolundu. Hem Allah'ı bırakıp sana ne fayda verecek ne de zararı dokunacak şeylere yalvarma. Artık böyle yaparsan, o takdirde muhakkak sen zalimlerden olursun diye bana emredildi. Wa in yamseska Allahu bi duriy fa la kashfalehu illa hu wa in yurdek bi khairin fa la fadli bihi men be Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu ondan başka açacak, kaldıracak olan kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun ihsanını geri çevirecek kimse de yoktur. O, bunu bu ihsanını kullarından dilediğine ulaştırır. Çünkü o gafur Çok bağışlayandır Rahim Çok merhamet edendir Ulyâ eyyuhannâsü Qad jââekumul hâkk Qad jââekumul hâkk Min rabbikum Femen ihtedâ Feinnemâ Yehtedî Binefsî Ve men Zallâ feinnâ Deki, ey insanlar, gerçekten size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim hidayete ererse, o takdirde ancak kendisi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse, artık ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur. Ben sizin üzerimize ille de iman etmeniz için vekil değil. Muhammed sana vah yolunana tabi ol. Ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.